Bir yandan köyde ağaç kesimine karşı nöbet devam ederken diğer yandan İkizköy Çevre Komitesi tarafından başlatılan Change.org Taksim Köy Direniyor adresindeki kampanyada imzalar 88 bini aştı. 3 yıldır kızı Esra ile birlikte nöbete katılan Necla Işık 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir mektup yayınladı. Akberen'de kadınlar en ön saflarda diyerek sözlerine başlayan Necla Işık mektubunda kamuoyuna şöyle sesleniyor. 40 yıl önce Muğla şehri kömürle tanıştığında ben bebektim. Şimdi ise benim yaşadığım İkizköy kömür madeni için yok edilmek isteniyor. Son 3 yıldır kızım Esra ile birlikte nefes alabilmek için son umudumuz olan Akberen Ormanı'nı korumaya çalışıyoruz. Kömürün karasını değil, Akberi'nin zeytininin yeşilini, çamının yeşilini seviyoruz. Kadınlar olarak en ön saflarda yer almaya devam edeceğiz. Bizim gibi İkizköy'de yaşayanlar hatta başka illerden gelenlerle birlikte Akbelen Ormanı'nı korumak için tam 235 gündür sıcak soğuk demeden nöbet tutuyoruz. Açılan davalar devam etmesine rağmen ağaçların hukuksuzca katledildiğini ve köye verilen suyumuzun kesildiğini biliyoruz. Ama yine de köyümüzü bırakmadık. İkizköy Çevre Komitesi olarak tek bir talebimiz var. Yuvamızda yaşayalım, üretelim. Mahkeme Akbelen Ormanı'nda kesimi şimdilik durdurdu. Fakat mahkeme sonucuna göre yıkım tekrar başlayabilir. Yeni çıkarılan yönetmelik değişikliği yüzünden en az 100-150 dönümlük zeytinliklerimiz de tehlikede. 740 dönümlük Akberen ormanını yok edecek maden projesi tamamen iptal edilene kadar İkizköy'ün dostları olarak direlmeye devam edeceğiz. Muğla, Milas'ta Akberen ormanı kömür için yok edilirse yörede su bitecek. Köye madenin tozu yağacak, zeytinler kesilecek. İkizköylüler olarak kente göçmek zorunda kalacağız demişler. Kampanya Change.org Taksim İkizköy direniyor adresinde. Alanya Belediyesi'nin Alanya Oba Mahallesi'ne park alanı olarak planlanan parsellere hiç park alanı yokken çeşitli binalar yapılmasına tepki göstermiş Gülçin Aktürk Aydoğan. Diyor ki Change.org Taksim Antalya Oba Mahallesi adresinde İmarda park alanı şu demek, kentte yaşayanların mevcut ağaç dokusu dikkate alınarak yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarının karşılandığı sökülüp takılabilir malzemeden yapılmak kaydıyla sadece açık spor ve otopark, havuz, açık çay bahçesi gibi tesislerin yapılabildiği alanlar. Alanya Belediyesi'nin park alanından anladıysa maalesef bir yolunu bulup bina yapmak. Belediye 6 dönümlük park alanına 2019 yılında cenaze hizmetleri binası TESN inşa etti. iki dönümlük park alanına 2020 yılında bu sefer siber güvenlik teknoloji merkezi binası inşa etti. Altı dönümlük park alanı Oba Spor Kompleksi inşaatıyla işe başladı 2021'de. Hızla kentleşen, göç alan Oba Mahallesi'nde bizim tek bir ağaç dalımız varken bu parselde mevcut onlarca zeytin, portakal, palmiye ağaçları bir günde talan edildi ve son metrekaresine kadar demir beton döşendi. Bölgede izin verilen yapılaşma şartlarını aşan bu bina hakkında halen de çeşitli davalar sürüyor. Ancak inşaata devam ediliyor diyen kampanya Change.org Taksim Antalya Oba mahallesinde. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Muğla Milas'taki Tuzla Sulak alanı ise yanı başına kurulmak istenen turizm kent projesi yüzünden yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Muğla Çevre Platformu, Mandalya Körfezi'nin kıyısına inşa edilecek 30 bin kişilik dev konut projesine karşı 25 Ekim'de Change.org Taksim Tuzla Sulakanı adresinde bir imza kampanyası başlattı ve şu ana kadar 30 bine aşkın kişi bu kampanyayı imzaladı. 27 Ekim'de de bu projenin çevresel etki değerlendirmesine karşı açılan davanın bilirkişi keşfi yapıldı Muğla Çevre Platformu. 7 Mart'ta güncelleme yayınlayarak müjdeli bir haber verdi. Habere göre açılan dava sonrası yapılan bilirkişi keşfinden sonra rapor 11 bilirkişinin imzasıyla ÇED olumlu kararı uygun değil şeklinde verildi. Diyorlar ki şimdi gözümüz kulağımız mahkemenin vereceği yürütmeyi durdurma kararında. Muğla Çevre Platformu ve gönderdiği güncelleme metninde şu ifadelere yer vermiş. Zeytinler ve korunan alanlarla ilgili yeni çıkan yönetmelik değişikliklerine inat, burada mahkemede bilirkişi raporu gibi dur uygun değil derse binlerce zeytini ve dönümlerce doğal yaşam alanını kurtarmış olacağız. Bir lagün ekosistemi olan Bargilya Tuzla Sulak Alanı'nın hayatta kalması ona komşu karasal Bağların, taşkın düzlüklerinin, doğal bitki örtüsünün, güllük deltasıyla arasındaki ekolojik koridorun korunmasına bağlı denmiş Change.org Taksim Tuzla Sulak alanı adresinde. Bu mücadele tam 20 yıldır sürüyor. Yani buradaki Bargilya alanına konut projesi yapılması için her yıl gündeme gelen bu mücadelede Muğla'da çevre korumacılar Vazgeçmediler, mücadelelerini sürdürüyorlar. Ben Uygar Özismi, Change.org özel haber programını derleyen Zeynep Ergin Büşrayar. Sizlere sağlıklı bir çevrede sağlıklı günler diliyoruz. Pazartesi yine buluşmak üzere.